Merhaba, yeni bir Söz Küçü'nü programına hoş geldiniz. Bugün Lemi, Elif ve Cennet'le birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, ve yanımda Cem var. Merhaba, yine bir Söz Küçü'nü programında beraberiz. Güzel bir Nisan gününde. Ee, bugün aslında bu program kayıt olduğu için biz Cuma günü çekiyoruz programımızı ve siz bugün dinliyorsunuz bizi. Cuma günü e, İstiklal Caddesi'nde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen YGS'deki şifrelerle ilgili bir miting vardı ve oradan 3 arkadaşla birlikteyiz öncelikle bizi birazcık kendiniz tanıtırsanız daha sonra e, sohbetimize başlayalım hem eylemle ilgili hem e, aslında gündemde olan şifreleme, tatmin olup mevzusu mevzusuyla ilgili ben Lemi, e, biz Facebook'ta örgütlenen gruptanız e, olayın en başından beri varım işin içinde birlikte götürüyoruz ben Elif. Ben de dershaneye gidiyorum bu yıl. İşte bu sınava ben de giren mağdurlardan biriyim. E, tabii ki bu sınav bizi tatmin etmiyor. Onun için buradaydık bugün. Ben Cennet. Ee, ÖSV'nin mağdurlarından biriyim. Ee, dershaneye gidiyorum ee, ve ikinci yılım olması için bu beni daha çok tedirgin ediyor. Ve bundan dolayı da hani... Ee, şifre skandalı bizi ta tatmin etmedi. Ne yalan söyleyeyim. Ondan kaynaklı alanlardayız. Deva alanlarda olmaktan da çok mutluyuz. <gülüyor> Devam edeceğiz. Peki e, aslında bir, bir sene içinde hatta bir sene bile çok kısa bir süre iki tane skandal patlak verdi. İlk önce KPSS skandalı. Arkasından bu sınavdaki skandal. E, nasıl yorumluyorsunuz? E, Kopya çekme tamam bir yere kadar ama soruların öğrencilere dağıtılması ve yaşanan olaylara bakış açınız nasıl aslında? Zaten dediğiniz gibi bir sene içinde böyle büyük iki skandal olması bomba bir şey. KPSS'de de yok dediler ve sonradan ortaya çıktı. Sonra ÖSYM Başkanı istifa etti, sınav iptal edildi. Bunda da öyle olacak. Şifre var inkar ettiler ilk başta. Daha sonra şifreyi kabul ettiler. Bu da KPSS gibi olacak. En sonunda istifa edecekler ve sınavı da iptal edecekler. Bizim de zaten istediğimiz bu. Biz istediğimizi ele geçirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Ee, zaten yüzyıllardır bu sınav sisteminde sistem bizi avcun içine almış durumda ve biz bu e, sistemle koşuyoruz. Bir koşuştayız. Ee, tabii ki yüzyıllardır var. hani e, Bu sınav sistemi olduğundan beri bu, e, kopya meselesi var. Ama bu, bu sefer çok çok acemi oldular. Acemiliklerini dile getirmiş oldular. Hep gözlüklerimizi takıyorduk. Şimdi hat gözlüklerimize yandan bakıyoruz. Hatta yavaş yavaş çıkarmaktayız. Ee, şimdi şöyle bir şey var. E, eğitim sistemini bence burada tartışmamız gerekiyor. Çünkü sorun bence temelinde eğitim sisteminde. Çünkü sonuçta bugün hani iktidar meselesini haline getirirsek daha öncelerde de bu skandal vardı. Çünkü 1999'a da bir sınav iptal edilmişti sanırım öyle hatırlıyorum ve tamamen eğitim Evet, Hı. öyle bir şey olmuştu ve sınavı iptal etmişlerdi. Hı. Yeniden bir sınav yapmışlardı ama şimdi bunu yapmaya kalkarlarsa belki yani yeniden bir sınav falan öğrenciler için ayrı bir sorun haline gelebilir. Hani bizler çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sonuçta bu eğitim sisteminin eksiklerini biz her zaman dile getiriyoruz. Bugün e, geçen sene ölseğe karşı çıkılmıştı ve mitikler düzenlenmişti. E, sınavın temelinde bir sorun var. Hani sınavın bizi e, gerçekten içi boşaltılmış bir şekilde e, bizi bir yere getirmeyeceğini düşünüyoruz. Hani bize gerçek eğitimi vermediklerini düşünüyoruz. Öncelikle eğitim sisteminin eksiklerini e, tartışmamız gerekiyor ve bu noktada gitmemiz gerekiyor. Yoksa bunun gelmişiz YGS'yi tartışıyoruz. Hani e, LSE'ye nasıl gideceğiz? LSE bakış açımız ne olacak? Hani geçmişte ÖSS'yi tartıştık. ve poz sahtasına döndü resmen eğitim sistemi ve onlar sürekli e, değiştiriyorlar ve hani şey diyorlar hani biz acemilik, dikkatsizlik yaptık diyorlar. Eee bu neresi acemilik? Siz bir kurumsunuz. Bugün hani e, çok hani yeni açılmış bir kurum değil sonuçta. Hani sürekli belki değişmiş olabilir. Hani iktidarla politika ile ilgili bir durum gerçi bu ama sürekli belki başa gelen insanlar değişmiş olabilir ama sonuçta bir, bir kurum ve hani bilimsel bir kurum olmasına rağmen bu kitapçık sorunu nasıl da bu hale geliyor ve birbirleriyle içlerinde çelişiyorlar ve bize tatmin etmiyorlar. Ben tatmin olduğumu söyleyemem. Yani bence onlar da tatmin olmadılar ki Sürekli fikir değiştiriyorlar yani, Lemin'in de dediği gibi Başta şifre yok Sonra işte biz e, kitapçıklara sorun çıkmış Basındaki kitapçıkta sorun var deyip işte e, eveleyip Geveleyip yani pop alayı Bir şekilde karşımıza çıktılar Sonra hani gelip şifre var Ama biz kopya vermedik dediler Hani bizi çok Şey gelmedi yani inandırıcı gelmedi Aslında bugün hep birlikteyken Tatmin olanların kimler olduğunu da sloganlarla söylemiştik. Evet tatmin olanların kim olduğunu da söyledik ama o tatmin olanlar öğrenciler buradayken bu alanlara gelip bizimle beraber olmadılar. O cesartı kendilerinde bulmadılar. Çünkü zaten kendileri de ekranları çıkarken hani e, direkt basınla konuşacak konuma değiller. Yani bir yerden okuyup e, söylüyorlar resmen. Ben hani Ölsevi Başkanı'nın öyle yaptığını gördüm. Ve hani bilmiyorum, kendileri tatmin olmadan bizi tatmin edemezler. İlk başta kendilerini tatmin etsinler diyorum. Öncelikle biz zaten Facebook'ta örgütlendik. Hiçbir siyasi içerik taşımayan bir eylem düzenlemek istedik ki zaten öyle oldu. Bazı gruplar eylemleri üstlerini almaya çalıştı ama biz buna da izin vermedik. Örgütlü olan arkadaşlarımız da var, bağımsız olarak katılan arkadaşlarımız da var. Ama onlar alanlara gelirken kimliklerini bırakıp öyle geldiler. Ben bu örgütlüyüm diye bir şey olmadı. Tabii bazı gruplar taşkınlık yaptı her zamanki gibi. Ama e, onları da bizim kendi kalabalığımız için de kaybolup gittiler. Hmm. E, Facebook'ta bu kadar kişinin örgütlenmesi öncelikle çok büyük bir şey bizim için. En azından e, 18-19-17 o yaşlardaki insanların e, bu şekilde alanlara çıktığı daha önce pek görülmedi. Üniversite öğrencileri evet sürekli eylemler yapıyor, sürekli olaylar yaşanıyor ama lise öğrencilerine ait böyle bir şey olması ülkede artık bir bilincin olduğunu da göstermeye başladı ve e, önce biz bir komite oluşturduk eylemleri düzenlemek için genel bir komite e, Facebook sayfasında çağrı yaptık ve katılmak isteyen herkes buraya katıldı daha sonra yerellere inmeye başladık artık arkadaşlarımız yerellerde komiteler kurmaya başladı Gazi Osman Paşa'da olsun Kartal'da olsun birçok yerde komiteler kuruldu artık oralarda eylemler yapılmaya başlandı daha sonra toplanıp genel olarak Taksim'de e, ...büyük bir eylem yaptık pazar günü. Geçen hafta pazar günü. E, bu şekilde... ...çalışmalar devam ediyor. Peki Facebook'taki e, sayfanızda... ...veya bir var mı? Veya hani insanların fikirlerini... Türklerin fikirlerini paylaştığı bir yer var mı? Bizim zaten... E, ...etkinlik sayfamız... ...herkesin fikrin... ...paylaştığı Hı. bir sayfa. Herkes orada... E, kendileri böyle böyle olsun komitede olmadığı halde böyle böyle olsun şu sloganları dağıtalım gibi şeyler yazıyorlar ve biz onları dikkate alıyoruz onları da alıyoruz içimize çünkü hani o komite var evet ama komite e, grubu düzenlemekle yükümlü bir komite her şey karar verecek sen şunu yapacaksın sen şunu yapacaksın gibi bir şey değil demokratik bir şey var bizim örgütlenmemizde peki katılımı nasıl değerlendiriyorsunuz hani ben de oradaydım evet ama hani çok böyle şu kadar kişiydi diyemem ama sanırım bin kişi. Ben yani miydi? daha öncelere göre bugün biraz daha sıkıntılıydı. E, Yerellerde çıkan bir, bir takım, Lem'in dediği gibi bir takım e, grupların sıkıntıları üzerinden ki bu bugün de o sıkıntıyı da yaşamış olduk. Ama şu bizim için çok önemli. Yerellerde yaptığımız çalışmalarda işte komitevi oluşturmamızda şunu gördük hani apolitik kesin dediğimiz sene hani apolitik kesin dediğimiz kitleyi biz bir yerlere getirebiliyoruz ve Hı. hani bugün 17 18 yaşlarında gençler artık sorgulayabiliyor düşünebiliyor ve geleceğiyle ilgili bir şey eline alabiliyor. Yani artık geleceğinin farkında, yerin öbür gün e, eline bir meslek aldığında, işsiz kalabileceğin farkında. Yani bizim için şu an işte şunu ya da bunu tartışmak e, çok büyük bir avantaj değil bizim açımızdan. Bizim için biraz daha geleceğe bakmak açısından önemli. E, biz de onun üzerinden zaten biraz daha vurgu yapıyoruz. İnsanları o yönden meşrutiyete çağırıyoruz. Hani meşru bir e, e, yöntemle çağırıyoruz. Bu bizim için büyük bir kazanım oldu. Hani. Biz, biraz daha hani e, klavye üzerinden bir değerlendirme yaptık, klavye üzerinden insanlara ulaştık. Bu bizim için çok büyük bir birikim. Ama hani e, tabi öbür kes, öbür taraftan baktığımızda da e, biraz farklı sıkıntılar vardı. Bunlar da giderilebilir biraz daha sonralarında. Şey aslında e, şu anda ya Cuma günü aslında okula var e, pek çok öğrenci için. Ama e, ya bu eğlence katılan öğrenciler aslında okulunu kırıp geldiler çünkü sabah başlayan bir eylem bu. Bir yandan da eğitim sisteminden kaçıp aslında aynı eğitim sistemini bir eleştirilme, bir onun hakkında yorum yapmaca da var işin içinde. Eylemlerde de aslında şöyle sloganlar atılmış, yıl atıldı bugünkü eylemde de ''Eğitim haktır, satılamaz, müşteri değil öğrenciyiz, parasız eğitim, sınavsız üniversite'' gibi sloganlar da atıldı. Ve e, bu e, sloganlar e, üzerinden aslında sınav üzerine değil de daha ziyade aslında bir eğitim üzerine bir eleştiri olduğunu gördük. E, sizin aslında Türkiye'deki eğitim sistemi hakkında da fikirlerinizi alabilir miyiz mümkünse? Çünkü e, bu eğitim sisteminden asıl geçen sizsiniz. Biz sadece oraya uzaktan bakıp hani bu aslında böyle olmamalı, bizim zamanımızda böyleydi, yine kötüydü. <gülüyor> Ama hani şimdikiler Şöyle şöyle ve daha büyük bir program içerisindeler gibi Aslında biz bayağı bir yüzeysel ve dışarıdan bakıyoruz sınava girmeyenler olarak Yetişkinlerden bahsediyorum, biz ben de yetişkinler Bir yandan da tabii sizin nasıl fikriniz önemli Çünkü bütün CLEM'sini ve çeyizini çekenler sizsiniz Biz zaten ilkokuldan başlayarak 8 yıl ilk öğretim 4 yıl lise olmak üzere zaten kaç sene oluyor? 12 <gülüyor> sene olmak <gülüyor> üzere 14 sene, <gülüyor> 14 sene. 12, 14 12 sene, sene oldu mezun da oluyoruz. Evet, mezun, mezun olduk de. ve yani 14 senedir çalışıyoruz ee, bu demek ki onların eğitim sisteminde bir arzu olduğunu gösteriyor biz o kadar sene okula gittik elimize bir diploma verdiler ve ondan sonra e, vasıfsız eleman olarak sokaklarda dolaşmaya başladık sınava hazırlanıyoruz kazanamıyoruz seneye bir daha hazırlanıyoruz demek ki kendileri de eğitim sistemlerine güvenmiyorlar ki önümüze böyle bir sınav koyuyorlar sen zaten eğitim sistemini e, verimli bir şekilde yapsan, nitelikli bir öğrenci yetiştirsen sınava ihtiyacın kalmayacak ve bu insanlar, öğrenciler e, girmek istedikleri bölümde, okumak istedikleri bölümde okuyacak. Örnek veriyorum ben 350 puan yapsam, bir hukuk istesem okuyamayacağım. Çünkü puanım yetmeyecek. Ama ben e, ekonomi okumak istemiyorumdur belki. O bölümü yazacağım ve o bölümü okuyacağım. Sonuçta bu benim hayatımı belirleyecek bir sınav bir açıdan baktığımızda eee aslında yeni açılan üniversitelerde de dediğin gibi mesela yüksek puan alan bölümler yine çok yüksek puanlarla öğrenci alıyor. Yani hukuk gibi, işte mesela tıp gibi çok fazla istek alan bölümler. Aslında bu biraz da isteğe bağlı değil. Tamamen insanın içinden gelen ve yapmak istediği mesleğe bağlı bir şey ama bir yandan tabii işte annelerin, babaların, işte verinin ya da dershanelerin yönlendirmesiyle bir şekilde hepimiz bazı meslekler hakkında fikirde daha fazla fikir dinliyoruz. Mesela hukuk veya işte tıp veya işte bunun gibi mühendislik bölümleri de. Ama yani yeni açılan üniversitelerle bu sınav sistemindeki yeterince kontenjanı sağlayamama durumda çözüm bulacaklarını söylerlerken aslında yine yeni üniversitelerde puan konusunda aynı sıkıntıyı ortaya çıkartıyor. Aslında, ee, aslında Cem'in dediğinde bir yerden baktığımız zaman toplum baskısından burada söz ediyoruz. Aileler ya da çocuklar hangi meslek güzel, hangi meslekte iyi para var denirse oraya birazcık daha böyle yönelme oluyor. Fakat e, bugün <gülüyor> başka bambaşka bir yere taşıyarak e, yürürken aslında bugün dediğim cuma gününden bahsediyorum. E, yürürken insanların da halkın da desteğinin olduğunu gördüm ve bu beni gerçekten mutlu etti ama halkın desteğini görürken yaşlılarımın ya da işte bir yaş büyük, iki yaş büyük, bir yaş küçük insanların dediğiniz gibi bir bilinç oluşturarak meydanlara çıktığını görürken okullara yazı gittiğini duydum. Ee, eyleme katılan insanların numaralarının alınması ve daha sonra haklarında yasal işlem yapılması uyarı, kınama ya da uzaklaştırma gibi bu konuyla ilgili bir hani, bilginiz var mı? Size de söylenen ki e, oradayken sanırım Kartal'da bir okulda öğrenciler e, kilitli kalmışlar diyelim müdür kapıyı kilitlemiş Dışarı çıkmasınlar diye Hani e, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, şöyle bir şey Öğrencileri bir şekilde e, bazı da dayatıyorlar Hani e, sonuçta her şey ortada Sonuçta eğitim sisteminde bir eksiklik olduğu Her şey yani e, şifreli skandalından sonra herkes anladı Kendilerinin çok e, acemi bir şekilde söylendiği gibi çok deşifre ettiler ve bu konuda da öğrencilerin üstüne gelecekler. Ama yalnız zaten bizim geleceğimizden güvenimiz kalmadı. Zaten şu an gelecek düşünemiyoruz. Hani acaba bir dahaki sınavda de şifre çıkacak mı? Acaba hani LGS'de de bir kopya skandalı olacak mı düşüncesinden öğrenciler zaten motive olamıyorlar sınavlarına. Ben kendi adıma onu söyleyeyim. Yani ruhsal dengelerin bozulduğunu düşünüyorum ve hani bu konuda sözde öğretmenlerimizden Ondan sonra ailelerimizden destek bekliyoruz. Ailelerimiz yetini destek veriyor. Ama bazı hocalarımız veya hani bazı okul yönetimdeki yöneticiler bu konuda aynı desteği göstermiyorlar. Çünkü sonuçta onların da, da ayrı gelen bir baskı var. Bunun da bilincindeyiz. Ama şunu da söyleyebilirim. Hani ne kadar işte biz sizin isminizi aldık, savcılığa vereceğiz, soruşturma açacağız deseler de öğrenciler artık onların bu yalanlarına karşı bir şekilde bir şey yapmak istiyor istiyorlar çünkü e, gerçekten hani olayın biraz kaba olacak ama e, cırkı çıktı hani artık e, olaya farklı bir bakış açısı getiriyorlar hani e, bu ortak bir sorun hani sadece e, nasıl söyleyeyim hani bir lise liseyi ilgilendiren bir sorun değil temelinde aileyi de ilgilendiren bir sorun hani şöyle bir şey çünkü çok zor şartlarda e, dershaneye gitti de sınava zinan arkadaşlarımız var ben kendi nasıl söyleyeyim ben çalışıp da dershaneye gidiyorum ve aldığım o parayla dershaneye veriyorum. Ve hani etinden tırnağından biriktirip de çocuklarını dershaneye gönderen hani bir ton para ödeyip kaç sene çocuklarını dershaneye gönder emek harcayan emekçi ailelerimiz var ve onlar hani bunun bilincine vardılar ve hani nereye kadar devam edebilir? Bunlar bizi nereye kadar kandırabilir? aslında şöyle de bir durum var ki kopyayla diyerek gelmiş yani sınavda belirli bir not almış insanlar hem belirli bir puan alamamış. hani Vardır ya bir sınır evet, belirler insanları. ÖSYM'de bir sınır belirler. Hem onun hakkı yeniliyor hem de gerçekten senin dediğin gibi etinden tırnağından biriktirip çalışan ve iyi bir not almış insanın da aslında burada hakkı yeniyor. İki türlü Peki. hakkı yeme var. Hem bütün öğrencilerin hakkı yeniyor çünkü birileri torpille bir yerlere getirilmeye çalışılıyor. Hem de gerçekten çalışan ve gerçekten e, olmaması gerektiği halde kendi yaşamını bir kenara koyup asosyal olarak evet. yaşamına devam edin. Monoton bir yaşam. Sınav için çalışan birçok arkadaşım da hapiyemli aslında bir yerde. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçen günlerde dershanedeydim ve ücretimi ödeyecektim. Hı -hı. Bir telefon geldi ve e, Veli üç, ilkokul 3'e giden çocuğunu dershaneye yazdırmak istiyormuş. Dershanede ilkokul 3 için sınıfınız var mı diye sordu. Artık Hani seviyenin ne kadar düştüğü ortada. İlk okuldaki bir çocuğun dershaneye gidip kaç sene hazırlanması zaten o insanın psikolojik olarak çökmesi demektir. Ben bir senedir dershaneye gidiyorum. Yani bitti. Yani beynim <gülüyor> evet, korkunç bir durum. Yani beynim durmuş durumda. Yani böyle skandallar oluyor. Ardından e, öbür sınava hazırlanma gibi LYS yani hazırlanma gibi bir durumumuz olmuyor. Çünkü onda da şifre çıkacak, onda da bir şey çıkacak. Şifre çıkmazsa başka bir şey çıkacak gibi görüşlerimiz oluyor. Bir de ailelerden bahsetmiştik biraz önce. Biz ailelerin desteğini çok çok alıyoruz. Ee, eğitim senden öğretmenlerimizin de desteğini çok iyi şekilde alıyoruz. Ee, pazar günü öğrenciler kadar veli de katıldı bizim hı hı. eylemimize. Ee, programlarda olsun yayınlara çıkıyoruz ve telefonla bağlanıyorlar. Herkes bize tebrik ediyor. Çok iyi iş yapıyorsunuz ve bu bizi zaten ...hem mutlu ediyor hem daha da hırslanmamızı sağlıyor. Çünkü artık onlar da arkamızda. Alanlarda geliyorlar, e, arkanızdayız, e, korkmayın gibi e, bize iltifatlarda bulunuyorlar. Ve o tehdit olayını da söyleyeceğim. ÖSYM'nin e, evlere yollayacağı mektupta yani diyorlar ki e, bu işleri başlatanlar ve okullara gitmeyen öğrenciler hakkında soruşturma açılacak, yasal işlem başlatılacak... Ee, biz bunu her yerde söylüyoruz. Bizim için problem yok. İstedikleri kadar soruşturma da başlatabilirler. Yani yapacakları hiçbir şey yok onların. Gerisinden bakarsanız bakın yasal bir hakkımızı kullanıyoruz aslında. Yani. Evet. evet. Bizim anayasada, kalp bir şey kalmadı zaten. <gülüyor> anayasada olan hakkımızı kullanıyoruz. Ee, ama buna da karşı geliyorlar. Bunu da anayasadaki hakkını kullanırsan da biz seni... E, alacağız diyorlar adamlar. ama anayasayı değiştirsinler temelinde. Evet. E, aslında hani belki hepimizin bildiği ve benim de biraz üstü kapalı söylemek istediğim bir şey var. İsviçre Başbakanı geçenlerde Türkiye'ye geldiğinde birileri şey diyor. E, sizin ülkenizde deniz yok ama neden deniz komutanlığınız var? Neden e, savaş gemileriyle ilgili hani insanlar yetiştiriyorsunuz? Ee, sevgili İsviçre Başbakanı da diyor ki, sizin ülkenizde de Adalet Bakanlığı var kardeşim. Evet. Ama adaletiniz nerede? Çok Değil iyi gönderme yapıyor. Evet. De Ayakta alkışlamama yani. sebeptir. Yani başka ülkelerin e, başkanı böyle bizi eleştiriyor ama biz kendimize öz eleştiri yapamıyoruz. Yani bunu. Biz sadece tatmin oluyoruz. Evet, sadece ama. tatmin oluyoruz. Ya da, olmaya ya da olmaya çalışıyoruz ama yapamıyoruz bunu maalesef şartlarından dolayı. Ama bilmiyorum bu nereye kadar sürecek. Yani e, Şifre düştü, kel göründü gibi bir e, olay var. Bence bu e, gösterimde çok ortada. Hani artık biz tatmin edemezler. Yani son kez de söylemek istiyorum, tatminde olmayacağız. Çünkü bu saatten sonra ölseğimeyi bırakın da güvenim, Hiç kimseye güvenim kalmadı. Ben bir <gülüyor> şey demek istiyorum. E, şimdi sınav sistemi ile ilgili hani bir eğitim hakkından bahsediyoruz. <gülüyor> Zaten sınav sisteminin kökeninde bir sorun var. Çünkü bu sınava benim gariban işçi çocukları, benim gibi olan arkadaşlarım. Aynı zamanda koleje giden, aynı zamanda Anadolu Lisesi'nde eğitim niteliği çok farklı olan. Hani biz 12 yıl okula gidiyoruz ama hani 12 yılında gördüğümüz eğitimin niteliğini bir taşmamız gerekiyor. Bir yıl boyunca dershaneye gidip... 12 yıldır gördük, gördüğümüz şeyleri bir yıla sığdırmaya çalışıp beynimize sokmaya çalışıyoruz. Bunlar ayrı bir yerdeyken bugün bizi tehdit ediyorlar. Hani Bir mesajla tehdit ediyor ama şu, artık şu umurumuzda değil. Çünkü niye? Onların bugün yandaşlık kelimesini vurgulamak istiyorum burada. Ee, yandaşlık dediği arkadaşlar zaten bir yerde e, avukatları, doktorları ol olacak. Biz de evet Lem'in dediği gibi artık gidip maliye mi okuruz, ekonomi mi okuruz? Tabii okuyabilirsek e, bir geleceksizlik gösteriyor bize. Yani alttan alttan bir şeyler göstermeye çalışıyorlar ama biz de her şeyin farkındayız. Bundan sonra da, da yılmayacağımızı gösteriyoruz o konuda. Hep bu konuda da sonuna kadar hani isyan var ulan diyeceğiz yani. <gülüyor> Ee, şöyle bir şey eğer çok nitelikli bir eğitim vermek istiyorlarsa bilimsel eşit ve tabii ki biz bunu da yanına koyuyoruz ana dilde bir eğitim vermek istiyorlarsa kesinlikle e, okullardaki öncelikle şu dershaneleri kapatıp e, dersanedeki eğitim sistemini eğer e, dershane üzerinden sorularını soracaklarsa dershaneyi kapatıp oradaki eğitim sistemini bir kere okullarımıza yerleştirmeleri gerekiyor. Çünkü temelinde eğer biz okula gidiyorsak, okuldan almayacaksak o birikimi biz neden bu sınava tabi tutuluruz? Biz ne için okula gidiyoruz gibi sorular çıkıyor e, karşımıza. Ondan kaynaklı da hani boşuna okula gitmemek e, anlamında olacaksa eğer ee, öncelikle bir dershaneyle e, okulu birleştirmeleri gerekiyor. Bütünleş, bütünleştirmeleri gerekiyor. Çünkü okulda klasik sınav dershanede test sistemi alıştırılıyor öğrencilere. Öyle öyle bir şekilde getiriliyor. Bana göre e, eşit bilimsel bir eğitim ve sınavsız bir üniversite olması gerekiyor bana göre. E, ve okula Yeterince eğitim verilirse, zaten nitelikli öğrenci yetiştirilirse sınava da gerek kalmayacak. Ve üniversitelerin e, sayısı çoğaltılmalı bana göre. Hani nitelikli üniversitenin sayısı çoğaltılmalı. Dershaneyi aşmakla meşgul olan e, iş adamları ya da e, ülkenin e, burjuva kesimini diyelim. O insanlar... <gülüyor> O insanlar bununla ya ben karşı karşıya gelmiştim. Tamam. İleri gelenler o falan desem. E ne yapayım? Zenginler mi burjuva? Ne? Evet, aslında burjuva vallahi. Yani, başka bir şey diyemezsin. Tarih evet. tarihçisi bile burjuva diyor. Ben de aynı şey. Bilimsel, <gülüyor> <açıklaması gülüyor> Bilimsel açıklaması. Şey, şey. Işte, hani, i̇stersen toparla. İstersen diğer ee, Toparlayayım evet. <gülüyor> e, i̇leri gelen e, iş adamları olsun, endüstrileri yani açtıran kesim. Eğer o dershaneleri açacağına üniversiteler açarsa çünkü aynı şey oluyor. Eğer onu açarsa hani hem şeye gerek kalmayacak. Kontenjan sınırlanması olmayacak. Hem de öğrenciler sınavsız bir şekilde üniversiteye gidebilecekler. Ve hani e, daha bilimsel bir eğitim olabilecek. Daha eşit bir bilim, e, eğitim olabilecek. Çünkü sonuçta kolejdeki öğrenci de sınava giriyor. Hani düz listede okuyan ya da meslek listelerindeki okuyan arkadaşlarımız da aynı sınava tabi tutuluyor. Ve bu hiç eşit olduğunu düşünmüyorum. Yani temelinde bir eksiklik var eğitim sisteminin. Evet. Bu yani başka kendi çözümünleri varsa yapsınlar. <gülüyor> ee, her şeyden önce gerçekçi olmak gerekiyor. Bu saatten sonra e, yapboz sahtasına dönmüş bir eğitim sistemini kökünden değiştirmek bizim için bir hani e, geçiş dönemi olacak ve biz hani bunun içinde kaybolmuş olacağız. Bu bu süreçte ailelerimizin, öğretmenlerimizin, e, bütün arkadaşlarımızın yanımızda olmalarını istiyoruz ve e, kesinlikle bu sınavın iptalini istiyoruz. Taleplerimizin bu doğrultuda olmasını istiyoruz. E, parasız bir eğitim istiyoruz. En başta ana dilde nitelikli bir eğitim istiyoruz. Bunlar bunların doğrultusunda e, YGS üzerinden konuşursam eğer e, YGS sınavının e, iptal edilmesi doğrultusunda sınavsız bu süreçte yani bu yakın zamanda sınavsız bir üniversite ve gerçekten insanların kendi alanlarında kendi tecrübelerini, kendi yeteneklerini dile getirebilecekleri bir alanda meslek kurmalarını istiyoruz. Taleplerimiz bu doğrultuda. Ee, önce ben şeyi söyleyeyim, biz 3-5 kişi değiliz. Bu sene sadece 1 milyon 700 bin kişi sınava girdi. Ve sadece İstanbul'da eylemler yapılmadı, Türkiye'nin her yerinde eylemler yapıldı. Öncelikle buna kulak verilmesini istiyorum. Daha sonra arkadaşların söylediği gibi ÖSYM'in YGS sınavının kesinlikle iptalini ve Ali Demir'in, Nimet Çubukçu'nun orada bir iş yapamadıklarını görüp orayı terk etmelerini, istifa etmelerini istiyoruz. Onun ardından parasız bir eğitim ve sınavsız üniversite zaten en büyük hedefimiz. Çünkü eğitim hakkı engellenemez, satılamaz. Biz bu yaptığımız eylemlerin meyvesini de alıyoruz Almaya da devam edeceğiz. Bizim korkumuz yok. Bekleriz. Evet, son olarak e, size e, katılmak isteyen, sizin fikrinizi benimseyen e, arkadaşlarımızın sizi takip etmeleri için bir internet sitesi veya size ulaşabilecekleri bir e, iletişim bilmesi. Biz varsa. Facebook'tan örgütlendik zaten. Hı -hı. Facebook'tan e, ÖSYM'ye karşı, e, YGS karşı eylemler diye aradıkları zaman zaten bizim sayfamızı bulacaklar. Hı -hı. Ee, başka grupların da sayfaları var ama onlara e, katılmamaları lazım. Çünkü siyasi içerikli boyutlara girmiyoruz biz. Her kesimden insanı beklediğimiz için sadece kendi sayfamızdan örgütleniyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz programımıza. Gerçekten çok güzel evet. bir sohbetti. Ve e, ortak düşünceler uğruna açılmış ortak savaşlarda başarılı oluruz umarım deyip. Bu haftaki programın sonuna geldik. Biz hafta tekrar burada olacağız. Ve e, arkadaşlarımızla birlikte meydanlarda olmaya da devam edeceğiz aslında. Hı, teşekkürler. hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.